Allahümme sallihi ve sellim ve bârik alâ abdike ve rasûlike Muhammed ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîne emmâ ba'd. Bugün 29 Temmuz 2009 Çarşamba. İman serisi derslerimizin 7. dersi Tevfik Allah'tan. Geçen haftaki derste küfür devafiplerini anlatmıştık küfrün sebeplerini anlatmıştık. Bu sebeplerden bir tanesi dedi ki eee tek, tekzib küfrü. Yani yalanlama küfrü. Bunu tafsillendirdik. Sonra ikinci küfür çeşidi olarak istikbar küfrü, yani küfür e, kibirlenme küfrü dedik. Bunu da tafsillendirdik. Ve geçen haftaki derste yani e, pardon en son derste dedik ki geri kalan e, küfürleri, küfür e, sebeplerini önümüzdeki ders için beyan edeceğiz ki bunlar 3 tane veya tavsiye gittiğimizde 4 tane kalmış oluyor. İnşallah bunlardan bahsedeceğiz bugünkü derste. Şimdi diyoruz ki tekfir çeşitlerinden 3. Yani sebep küfrül irad dediğimiz küfür. Küfrül irad yüz çevirme küfrü. Yüz çevirme küfrü. Ama geçen derste de bunu beyan ettik. Dedik ki bu küfür, yani yüz çevirme küfrü e, muhakkak şekilde anlaşılmış değil. E, i̇nsanların kafası bu konuda e, net değil. Yani yanlış anlaşılmalar var küfrül iğratta. O yüzden diyoruz ki tevfik Allah'tan mı anlatıyor? Diyoruz ki küfrül yarat dinden çıkaran küfürlerden bir küfürdür. Tamam mı? Küfrül iğrat dinden çıkaran küfürlerden bir küfürdür. Bunun küfür olduğuna değil yani küfrül iğrat diye bir küfrün olduğuna değil. Allah Azze ve Celle buyuruyor Kur'an'da ثُمَّ يَتَوَلَّا فَرِيْكُمْ مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرَضُونَ Sonra onlardan bir grup yüz çevirirler ve yani e, sırtlarını çevirirler ve وَهُمْ مُعْرَضُونَ diyor işte. Onlar yüz çevirenlerdir diyor Allah. Tamam mı? Onlar yüz çevirenlerdir. مُعْرَضُونَ kelimesi yani küfrül اِعْرَاد. Bu Halimran suresinde mevcut. Şimdi o zaman küfrül اِعْرَاد'ın manası ne? Şimdi maalesef küfrül اِعْرَاد genelde şu şekilde anlaşılıyor. Diyorlar ki küfrül اِعْرَاد kişinin dinden yüz çevirmesi. Peki bu yüz çevirme ne? İşte namaz konuyor, oruç tutmuyor, i̇şte zekat vermiyor, e, pek böyle Allah'ın adını ağzına aldığı yok, Nebi Sallallahu Aleyhi bahsettiği yok. Öyle ben Müslümanım dediğini çok nadir görürsün vesaire. Yani bu insan dinden yüz çevirmiştir, kafirdir. Diyoruz ki böyle bir davet yok, böyle kural ve kaydı eksik. Neden böyle bir kural ve kaydı eksik? Aksi deriz ki dinden yüz çevirmenin haddi nedir? O zaman bir had bilir, bir sınır belirtilmesi lazım. Eğer buradan maksat, işte bu adam ne oruç tutuyor, ne namaz kılıyor, ne zekat veriyor, ne hacca gidiyor vesaire buysa, mücerred olarak buysa, biz diyoruz ki bunun sınırı nereye kadar? Yani insan nereye kadar terk ederse küfrül irada girer, nereye kadar terk etmezse küfrül irada girmez. İşte diyoruz ki burada net bir sınır verilemediği için e, bu yanlış anlaşılıyor. Burada net bir sınır yok. Net bir sınır olmamasının sebebi insanların bu mevzuyu yanlış anlamasından. Ahit Samir. Evet. Evet. Tamam Bak mesela şimdi. Ne demek istiyorum? Bunu anlamamız lazım. Bu çok önemli. Yani küfür çeşitlerinden işgal olan mevzulardan bir tanesi bu. Allah'ın müstah'ın yani insanlar e, lafızlarını ağızlarından ıltak ediyorlar. Kullanıyorlar ama marifetsiz bir şekilde. Kaideleri ve kuralları oturulmamış bir şekilde. Şimdi o yüzden diyoruz ki küfür yarad irad ne? Şimdi küfür yarattan eğer amellerden yüz çevirmek olarak ee, alacaksa bu adama deriz ki tamam bu adam amelden yüz çevirdi mesela ana babaya iyilik yapmadı bu insan yüz çevirmiş oldu mu şimdi ana babaya iyilik yapmaktan evet yüz çevirmiş oldu peki bu insan küfre irada girdi mi der ki sana yok girmedi E peki adam orucu terk etse bak e, yüz çevirmiş oldu oruçtan küfre girdi mi yok girmedi der sana o zaman bunun sınırı ne o zaman demek ki küfrü irad bazı amellerin terki olarak bakılmayacak küfür irade. Yani yüz çevirme küfrü bazı amelleri terk ettim tamam sen küfre girdin olmayacak. Aksi halde bu şekilde küfre girilir derse deriz ki bunun sınırı ne? Yani nereye kadar insan terk ederse küfrül irade girer. Nereye kadar terk etmezse küfür irada girmez. Mesela şimdi sana şöyle bir şey soracağım. Mesela günümüzde mesela bu küfür irade yalnız anlayan kişiler çıkmış ve küfrül irattan dolayı Yani yüz çevirme küfrüdür bu küfrül irattan dolayı insanları tekfir ediyorlar. Mesela diyorlar ki herhangi bir avam işte gördükleri zaman veya televizyonda herhangi bir sanatçı gördükleri zaman veya işte herhangi bir meşhur tanınan ama namazı, orucu bilinmeyen bir insan gördükleri zaman diyorlar ki bakın bu adam dinden yüz çevirmiş. Neden diye sorduğunda diyorlar ki adam doğru düzgün Allah'ın aldı, ağzına aldığı yok. E, adamın namaz kıldığını görmüyoruz. E, oruç da tutmuyor, zekat da vermiyor. Peki, eğer küfür İran senin indinde buysa, peki bu adam nereye kadar terk ederse e, dinin dışına çıkar? Yani iki tane amel mi? Üç tane amel mi? Beş tane amel mi? Yedi tane mi? On tane mi? Yüz tane mi? Bin tane mi? Kaç tane amel? Sorunun cevabı yok. Onların mantığıyla sorunun cevabı yok. Sorunun cevabı olmayınca kaide batıl. Çünkü eğer ortada bir kaide ve kural varsa, yani nedir o kaide kural bunların dediğine göre... Bir insan bazı şeylerden yüz çevirirse o kafir olur. Peki bu bazı şeylerin sınırı ne? Eğer böyle bir sınır koyulamıyorsa ki bu sınır koydukları sınır şer'i bir sınır olmak zorunda. Yani Kur'an ve Sünnet'ten istinbat edilen bir sınır olmak zorunda. Böyle bir sınır koyamıyorlarsa o, o zaman bunların bu getirdikleri kayda batıl. Yani küfür irat işte bunların mantığında adam işte amellerden yüz çevirmiş. Peki bu amellerden kaç tanesinden yüz çevirirse kafir olur? İslam'ın şartlarını mı? Yoksa ana baba iyilik de bunun içinde altı mı oldu? Veya herhangi başka bir şey yedi mi oldu? Kaç tane? Yüz tane mi? Bin tane mi? Yani ne kadar amel terk edecek ki bu adam yüz çevirme küfrü içine dahil olacak? Bunun cevabı yok. Bir cevabı var. O, o birazdan anlatılacak. Ama ondan önce diyoruz ki böyle bir davet yani böyle bir kural, kayde böyle bir e, yaklaşım tarzı dinde olmayan bir tarz. O yüzden diyoruz ki küfür yeral şudur ki e, bu Kur'an ve sünnetten alınmıştır. Küfrül irad, İbn-i Kayyım'ın da zaten İbn-i Kayyım bunu medar salikinde ondan sonra müftavdar saadede yine İbn-i Teymiye Rahimallah tisiniyede beyan ediyor küfrül iradı. Küfrül irad insanların anladığı gibi özellikle tekfircilerin anladığı gibi küfrül irat bir insan bazı zahiri amellerden yüz çeviriyor ve bu insan küfrül irada giriyor şeklinde değildir. Bu batıl bir kayda ve kural. Deriz ki bu insanlara bunu kim getirmiş? Bu kayda kuralı hangi selef halimi getirmiş? Ve hangi naslan eti simbat edilmiş? İki soru cevap sıfır. Halbuki küfrül iradın daveti, kuralları, kaydeleri, Kur'an nasıl ışığında, Selef'in Fehmi adı altında anlaşılsa, küfrül, bu insanlar küfrül irada girdi diye tekvir etmeyecekler. Çünkü neden? bu insanları küfrül irada sokmaları kendi kaydı ve kurallarıyla küfrül irada sokmaları. Dinin kaydı ve kurallarıyla değil. Küfrül irad ancak şu şekilde küfrül irada olur. Bir insan ancak şu şekilde küfrül irada olabilir. Yani İbnü Teymiye'nin de dediği gibi, İbnü Kayyım da dediği gibi bir insan kalbiyle, tamam mı? Bak, kalbiyle ve kulayla eğer yüz çevirirse dinden, işte o zaman küfür irada girmiştir, tamam? O zaman küfür irada girmiştir. Yani e, adam hiç dini öğrenmeye kesinlikle yetenmiyor. Öğrendiğini bilmedi, yani dini hiç öğrenmeye yetenmiyor ve bilmediğini bildiği halde hiç dini öğrenmeye yetenmiyor veya kalbiyle bu dinden yüz çeviriyor bu insan o zaman küfrül irade girer. O zaman yüz çevirme küfrüne girer. O zaman kü yüz çevirme küfründe kulak ve kulak kulakla yüz çevirmek ve kalple yüz çevirme olayı vardır. Kulakla yüz çevirmeden maksat kişi kişi dini bilmediğini bildiği halde, tevhidi bilmediğini bildiği halde, şirke düşebileceğini bildiği halde Kesinlikle dini öğrenmemeye yeltenmesi ve kalbiyle de bundan yüz çevirmesi. İşte küfür yalan budur. Tamam Çünkü e, mesela düşün ki or ortada bir Nebi sallallahu aleyhi ve sellem var. Bu adam ne Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'i doğruluyor ne yalanlıyor. He? Ne doğruluyor ne, ne yalanlıyor. Ne seviyor ne sevmiyor vesaire. Adama sorduğun zaman Nebisa mi seviyor musun? Ne seviyorum diyor, ne sevmiyorum diyor. Bu dine tâvim misin? Ne tâvim diyor, ne tabi değilim diyor. Yani onununda değil hiçbir şey. Tamamıyla yüz çevirmiş senden. Hem kulağıyla dinlemiyor hem de kalbiyle senden yüz çevirmiş. İşte küfrül irad budur. Tamam mı? Küfrül irad budur. Çünkü neden? Eğer sen küfrül iradı, eğer ameli olarak yüz çevirme diye bakarsan olaya işte bu olay bu e, nasın kuralların, nasın getirdiği kuralların dışına çıkmaktadır. Çünkü neden? Mesela e, meşhur hadis var. Üç nefer geliyor halkaya. Bir tanesi ne yapıyor? Halkanın içine giriyor, yaklaşıyor. Bir tanesi geride duruyor, bir tanesi yüz çeviriyor. Yani bir tanesi çekip gidiyor. Nebis Aleyhisselam ne diyor? Bir tanesi bize sığındı. Allah da onu sığınması altına aldı. He? Bir tanesi utandı. Allah da ondan utandı. Hani halkanın gerisinde duruyor ya bir tanesi abi. Bir tanesi de çekip gidiyor. O çekip giden içinde diyor ki Nebi bir Aleyhi o yüz çevirdi ve Allah da ondan yüz çevirdi. Peki nedir o yüz çevirdi Allah da ondan yüz çevirdi? Yani o arkasını dönen, dönüp giden adam kafir mi oldu? Hı? Arkasını dönüp giden adam kafir mi oldu? Kafir oldu diyemiyoruz. Neden kafir oldu diyemiyoruz? Çünkü Nebi bir onu bir kere tekfir etmedi bu bir. İkincisi bu ameli bir şey. Tamam mı? Mücerred olarak bir ders halkasına girip e, girmemek için yüz çeviri gitmek, ondan uzaklaşmak bu insanın tekfirine sebep değildir. Ne tekfircilerin indinde, ne de ehl sünnetin indinde. Durum böyle olunca Allah Resulü buna, buna rağmen o ameline yüz çevirme ameli dedi. Bak şimdi Allah a'rada kelimesini kullandı. arada, Allahu -an. O yüz çevirdi Allah da ondan yüz çevirdi. Bak, Nebi sallallahu onun bu ameli filine yüz çevirme ismini verdi ve tekfir etmedi. Demek ki yüz çevirme amelleri terk etmeyle alakalı değil. Ancak bir şey hariç Amellerin kişi bütününü terk ederse o zaman yüz çevirme küfrüne dahil olur. Bu da konumuzun dışında ayrı bir mevzu. Tamam mı Samir? Evet. Bak ahi burası çok önemli. Yüz çevirme küfrü kalp ve duymayla olabilen bir küfür ancak. Eğer sen yüz çevirme küfrünü işte amelleri yapmamak olarak, amellerin büyük bir kısmını terk etmek olarak bakarsan veya amellerin bir kısmını terk etmek olarak bakarsan, Burada sana bir sorusu olur. Amellerin ne kadarını terk ederse? Kaç tanesini terk ederse? Üç tane dedi, beş tane dedi veya bir tane dedi vesaire delil getirmek zorunda. Ki biz diyoruz ki yüz çevirme küfrü am amelin terkiyle, yani mücerret olarak tek bir amelin veya iki üç tane amelin terkiyle içine girdiğin küfür değildir. Yüz çevirme küfrü kulakla yüz çevirmek ve kalple ondan e, yüz çevirmekle alakalıdır. Eğer sen yüz çevirmeyi ameli olarak yüz çevirmeyi anlarsan, o zaman o sahabenin o yaptığı de küfür demen lazım. Çünkü Nebis Asallam ona yüz çevirdin diyor sen. Yani onun arkasından yüz çevirdi diyor. Üç nefer geliyor halkaya Nebis Asallam zamanında. Yaklaşıyor birisi içine giriyor. Birisi geride duruyor, birisi çekip gidiyor. Halkaya girene bize sığındı, Allah onu da sındırdı diyor. Halkanın gerisinde durana utandı diyor, Allah da ondan utandı. Yani adam utanıyor ve halkanın içine girme. İmanından dolayı. Biz de yüz çevirdi, Allah da ondan yüz çevirdi. O zaman demek ki yüz çevirme ameli, küfrü amel değil, bu bizim konumuzun dışında. O yüzden tekfirciler yüz çevirmeyi, yüz çevirme küfrünü, ameli yüz çevirme olarak anlıyor. Yani zahiri amel olarak anlıyor. Zahiri amellerden yüz çevirme olarak anlıyor. Biz de diyoruz ki peki o zaman zahiri amellerin terki, o zaman diyoruz ki o zaman bu yüz çevirme küfrüyle alakası yok. Yüz çevirme küfrüyle alakası yok. Amelleri terk etmenin. Ama bu böyle bitmiyor. Ekstra bir soru geliyor. Peki amellerin terkinin küfrü diye bir şey söz konusu var mı? Yoksa yok mu? Varsa bunun ölçüsü ney? Diyoruz ki evet amelleri terk eden bir insan küfre girer. Ancak bunun sınırı vardır. Bunun, sınırını, bunun da sınırını evli sünnet alimlerimiz çözmüş. Şimdi akı. Mesela örnek. Bir insan sana dese ki. Bu çok önemli bak. E, maalesef ben bunun sıkıntısını çok e, çok çekiyorum. Şu manada çok çekiyorum. Yani insanların bunu anlayamaması beni sıkıyor ve bu selefin ilk öğrenmesi gereken şeylerden yani bir ilim talebesinin yeni başlayan bir ilim talebesinin ilk öğrenmesi gereken şeylerden bir tanesi. Ve bu çok müşkülat oldu insanların önünde. Ve insanlar bunu ayırt edemiyor ve kendi meramlarını da karşı tarafa kendi meramlarını da karşı tarafa yanlış an anlatıyorlar ve insanlar selefi yanlış anlıyor. Bu çok büyük bir işgal. O yüzden ben bunu üstüne basa basa söylemek istiyorum. Diyorum ki amelin terki küfür müdür? Küfürse bunun ölçüsü nedir? Nereye kadar terk ederse küfürdür. Bunu artık insanların fıkh etmesi lazım. Bu diyorum ki düşün bu ilim talebesi için ilk başlaması gereken mevzulardan bir tanesi olmasına rağmen yıllarca selek içinde olup da bunu fıkh edememiş insanlar ve bu işin kötü noktası. Ben nice mesela iman mevzusunda el sünnete muhayalet insanlarla oturup konuştuğum zaman Hepsi yanlış anlamış selef, Hepsi ayrı ayrı anlamış. Yani her bir selefiyim diyen arkadaş, Allah'a hidayet etsin, tutmuş farklı anlatmış adama. Birisi ona farklı anlatmış, birisi ona farklı anlatmış. Şimdi selefinin birisine soruyorsun diyorsun ki amel imandan bir mü? Evet. Amelin terki küfür mü? Birisi diyor ki yok küfür değil. Bu bir yanlış bir cevap. Başkasına geliyorsun diyorsun ki amelin terki küfür mü? Evet diyor amelin terki küfür. E bu da yanlış bir cevap. Yok ortada bir şey yok. O yüzden mesela... O yüzden bize hep şu soruyu soruyorlar insanlar. Siz amel imandan cüz derseniz o zaman bir insan yoldan eziyet verecek şeyi kaldırmazsa kafir mi olur? Bak yanlış anlamış. Demek ki biz amelin imandan cüz olma meselesini tahkiki bir şekilde insanlara sunamamışız, an anlatamamışız. Ve insanlar bizim meramımızı bu noktada anlayamamış. Aslında buna insanların bizim meramımızı anlayamamış denmez. Çünkü biz anlatamadık ki anlasınlar. Anlayam anlayam yani anlayamamışız ki anlasınlar. Burada çok büyük bir işgal var. O yüzden bu dersi sadece işin bu kısmıyla e, sınırlandıracağım. Halbuki çok daha ilerlememiz lazımdı. Ama maalesef kendi içimizde işgaller bitmiyor ki e, arkadaşlar içinde. Allah hidayet etsin. Yani nasıl bir mantıkla bakıyorlar olaya. Akideyi nasıl nereden öğrenilmiş ben hala anlamış değilim yani. Subhanallah. Şimdi bak Akhi. Bunu özellikle anlatıyorum. Tamam mı? Allah için bunu fıkhet. Bu çok önemli bir nokta. Şimdi bak. Önce sana bir soru soracağım. Onun üzerinden devam edeceğim. Amelin terki küfür müdür değil midir? Cevap ver inşallah. İnşallah küfür. Efendim? küfürdür inşallah? Bak şimdi. işte bu çok büyük bir işgal. Ne manada büyük bir işgal? Aynen. Ah, bak şimdi. Amelin terki küfür dediğin zaman sen tuttun bunu bir Se Selefe muhalif olan veya Selefe yeni başlamış veya Selefi fark etmez. Herhangi birisine böyle anlattığın zaman peki sana şöyle bir soru sorsa ne yönelteceksin ona? Sen şimdi dedin ki bana amelin terk küfür güzel bir insan ana babaya iyiliği terk etti. Veya yoldan eziyet verecek şeyi kaldırmayı terk etti. Bu adamın hükmü ne? Bu adamın hükmü ne ya ki? He? Bir insan yoldan eziyet verecek şeyi kaldırmayı terk etti. Bu adamın hükmü ney? <gülüyor> Bu adamın hükmü ne? Yoldan eziyet verecek şeyi kaldırmayı terk etti. Bu adamın hükmü ne? Kafir mi yoksa Müslüman mı? Yok Müslümanım. E, tamam o zaman senin o sözün sözün yani demin verdiğin cevaba iki şekilde bakılır. İki, iki şey söylesem hak, haklıyımdır ben. Şöyle de desem haklıyım. Senin o verdiğin cevap batıl. Veya şöyle de desem olur. O verdiğin cevap eksik. İşte bak ahim maalesef burada çok büyük işkaller var. Çok büyük işkaller var bu noktada. Ve bu inan bizi yanlış tanımalarına sebep oluyor. Ve o bizi yanlış tanıyanlar haklı olarak yanlış tanıyor. Maalesef ve maalesef haklı olarak yanlış tanıyorlar. Yani kızmamamız lazım. Atabiliyor mu? Bu bir işgal. Bak şimdi o zaman bu konu hakkında bir ders yapacağız tamam mı? Yani bunun üzerinden ders tamamlayacağız. Daha ilerlemeyeceğiz abi. Mukaddime 20 ders olsun sorun değil. Mukaddime 3 ders dedik ama olmuyor işte. Olmuyor. İşgaller çözülmüyor. Maalesef ve maalesef çözülmüyor. Yani herkes kendi başına tutup selefe dönmeden, selefin fehmine dönmeden nususları, nastarı okursa bu herkeste işgal olur. Herkeste. La nasıl oldu nasıl ee, neyse Nerri bak şimdi bir insan derse ki amelin terki küfür müdür şimdi biz şimdi bak şöyle yapalım veya şöyle bir toparlama yapayım şimdi biz 50 sünnet ver cemaat olarak iman nasıl tarif ediyoruz kalb ile tasdik, dil ikrar azalarla amel doğru mu evet. doğru peki bir insan kalb ile inanmayı terk ederse hükmü nedir bu adamın Tamam. Kafir. Dil ile terk ederse bu insan da kafir. Tamam. Selif'in icmasıyla. Peki amelleri terk ederse kimi çıkıyor diyor ki yok. Kafir değil imanı eksilir. Kimi diyor ki yok. Kafir. Peki ne bunun hükmü? Kalpte, kalpte net cevabım var. Dilde net cevabım var. Azalara geldim mi? Ortalık kıyamet kopuyor. Azalarla amele geldiği zaman. Bunun dabiti var, kaideleri var, kuralları var. Kimse kafasına göre nasları anlayıp da bir selef aliminden duymadığı zaman, ispat edemediği zaman bunu kendi kafasına göre bu türlü noktalarda hüküm veremez, iştahat edemez. Bunlar selef iliminde mukarrar kılmış, icma edilmiş mevzudur bu mevzu. Amelin imana göre yeri nedir mevzusu. İcma edilmiş, mukarrar kılmış bir mevzudur. Bak şimdi, dedim ki amelin terki, dedin ki terki küfür. Ben sana dedim ki batıl Sen bana deseydin ki küfür değil Ben sana derdim ki yine batıl Neden Bak şimdi kakay Baştan yapalım ama cevabı sen benim istediğim gibi ver tamam mı Bak ben sana soru soracağım Sonra cevabını söyleyeceğim Pratik yap yaparak gitmemiz lazım Çünkü olmuyor abi düz anlattığın zaman olmuyor Anlaşılmıyor yıllardır anlamadığı insanlar Anlaşılmıyor işte Pratik yapmadın mı anlaşılmıyor bunu yapmak zorundayız Bak şimdi ben sana soru soracağım Cevabını ben vereceğim, sen o cevabı tekrarlayacaksın. Tamam mı? Böyle yapacağız pratik olarak. Bunun artık anlaşılması lazım. Tamam mı? Yeter. Yani daha bana geçen bile dünya kadar şey geldi, mail vesaire, e, işte Selef şöyle anlıyormuş imanı, Selef hep yanlış sanımışlar bizi. Yani benim söylediklerimden yola çıkarak değil, bir yerlerde duymuşlar, bir yerlerde okumuşlar. Yok, davet yok, kural kayda verdiğimiz yok insanlara. Net bir şey söylediğimiz yok. Amel imandan cüzdür deyip ortada bırakıyoruz ama nedir bunun ölçüsü? Yok. Ama bak kalbe gelince kalb inanmadığı zaman kafir diyoruz direk. Veya dille şehadeti getirmediği zaman kafir diyoruz direk. Ama amele geldiği zaman ortada bırakıyoruz abi Neyin nesi olduğu belli değil. Herkesin elinde bir ip var oynuyor o iple. Müşkülat işte bu mevzu. Çok büyük bir müşkülat. Şimdi bak ahi. Amelin terki küfür müdür? Şimdi bu, sor bu soruyu sana soruyorum. Sen de bana de, de ki şimdi... Pratik olarak yapacağız mecburuz bunu. Sen evet. de bana de ki küfür değildir. Şey küfürdür de. Pardon deminki gibi. Demin verdiğim cevabın aynısını ver. Şimdi soruyorum. Amel'in terki küfür müdür? Evet. Küfürdür dedim. Peki yoldan eziyet verecek şeyleri kaldırmak. Şey kaldırmayı terk etmek küfür müdür? Değildir Hayır. de. Hayır de. E, o zaman bu sözün senin batıl. Tamam mı? Peki başka yine aynı soruyu soruyorum. Bu sefer farklı cevap vereceksin bana. Tamam mı? Şimdi soruyorum. Amelin terki küfür müdür? Sen de bana de ki. Hayır küfür değildir. Öyle cevap ver şimdi. Şimdi soruyorum. Amelin terki küfür müdür? Hayır değil. Hayır. Peki bir insan Allah'ı sevme, Allah sevmezse kafir midir? Kafir. E, kafirdir. E, adam Allah'ı sevme amelini terk et. Nasıl? Kafir midir? Evet. evet. E, kafirdir dedin değil mi şimdi? E, evet. e, peki de e, demin dedin ki amelin terki küfür değil. Allah'ı sevmek amel değil mi? kalbi amel. Bir dakika ben şimdi sana amel derken kalbi veya azalarla amel diye ayırdın mı sorumda? Yok. E, o zaman işgal. O zaman senin ba bana tavsiye ettirmen lazım bu Amelden kastın ne? Anlatabiliyor muyum? Şimdi bugün herhangi bir mürcüye geliyor diyor ki siz amel imandan cüzdür diyorsunuz. E bir insan ameli terk etse kafir mi olur? Yani yolda neziyet verecek şeyleri kal. E bu haklı bir soru aslında. Ha, gerçi sorunun kendisi batıl kendisine döner. O ayrı bir mevzu. Ama yaklaşım mantığı olarak haklı. Çünkü biz adamı açmamışız ki. Amel'i adam tabii bunu bize soracak. Anlatabiliyor muyum? Dünya kadar talebe var. Hepsi bu işgalin içinde maalesef. Hepsi. Şimdi bak ahi. Amelin imandan cüzdür mevzusu. Ne? Bu çok önemli bir mevzu. Şimdi bir insan... Derse ki bize amel imandan cüz müdür? Deriz gibi bir selef olarak evet amel imandan cüz müdür? Bize soru olarak şöyle yöneltse mürciyenin dediği gibi. Bir insan ameli terk etse o zaman kafir mi olur? Deriz ki cevap olarak bak cevap. Semmilenel amel Şeyh'im İbrahim Ruhayl'in dediği gibi. Semmilenel amel nubeyyin lene lube, nubeyyin leke hukme Sen bize ameli isimlendir. Biz de sana hükmünü bildirelim. Tamam mı ahi? He? Sen bize ameli bildir. Sen deriz ki o kişiye. Amelin terki küfür müdür diyen insana deriz ki. Sen bize amelin ne olduğunu bildir. Amelden kastının ne olduğunu söyle. Veya o ameli isimlendir. Biz de sana hükmünü bildirelim. Tamam mı? O bize derse ki benim amelden kastım yoldan eziyet verecek şeyleri kaldırmak... Deriz ki bu icmaen küfür değildir. Derse ki bize benim amelden kastım Allah'ı sevme ameli, deriz ki bunun terki icmaen küfürdür. Derse ki benim amelden kastım ana babaya iyilik, deriz ki ana babaya iyiliği terk etmek icmaen küfür değildir. Bir insan bize derse ki benim amelden kastım namazın terki, şey namaz kılmak, deriz ki namazın terki de selef arasında ihtilaf vardır. Dese ki benim kastım orucun terki, deriz ki orucun terkinde selef arasında ihtilaf vardır küfür olup olmadığında. Dese ki benim kastım haccın terki, deriz ki haccın terkinde ihtilaf vardır. Benim kastım zekatın terki, deriz ki zekatın terkinde ihtilaf vardır. Tamam mı? Bak şimdi aklı. O zaman ameller selef indinde üç kısma ayrılır. Bir, terki icmaen küfür olan ameller. İki, terki icmaen küfür olmayan ameller. Üç, Küfür olup olmaması selef arasında, hatta halef arasında, hatta bidat ehli arasında ihtilaf olan ameller. Tamam mı? O yüzden deriz ki bu adama, eğer senin kastın, amelin terkinden kastın, İslam'daki bütün amelleri kastetmekse, buna en dinden uzak kafir mürciye dahi küfürdürler buna. Eğer senin amelden kastın bütün amellerin terki ise, kalbi ve zahiri bütün amellerin terki ise, bunda bidat ehli de selef ehli de icma etmiştir küfür olduğuna dair. Eğer senin amellerden kastın, sadece kalbi amellerse, evet bunda da icma vardır ki selef arasında terk-i küfürdür. Yani kim Allah'ı sevmezse kafir olur. Kim Allah'tan korkmasa kafir olur. Vesaire vesaire. Kim Allah'tan mutlak tevekkülü ee, tereddüt adı altında keserse kafir olur. Vesaire vesaire tamam mı? Eğer senin amellerden kastın, Kalbi amellerse ne dedik? İcma'ın küfür. Eğer zahiri amellerse bunun terkinin bir kısmında ihtilaf var bir kısmında icma var. Anladın mı? Genel mantık olarak anladın mı Samet Kardeş? Evet. Bak şimdi. Başı alıp farklı bir şekilde yaklaşarak söylüyorum. Herhangi bir mücreti geldi dedi ki amelin terki küfürü mü? Deriz ki bana amelini bildir sana hükmünü söyleyeyim. Hangi amel? Çünkü amel umum. O bana bak şimdi kahi. O bana amelin tergi küfür müdür diye sorduğunda amel kelimesinin içine iyi dinle bak. Amel kelimesinin içine. Kalbi ameller ve azalarla yapılan ameller dahil mi amel kelimesine? He? Umumen dahil. Umumen dahil. Amel dediğin zaman dahil. Allah Kur'an'da ne diyor? Fela tekâfûn ve kâfunin kuntu mûminin. Eğer mümin iseniz onlardan değil, korkun. Bak korku ameli kalbi amel bunu imana soktu. Bunların hepsi imandan şimdi. Tamam mı? Zaten bidat ehli de, selef alimleri de bu ayrım var, kalbi ameller ve zahir ameller. Ama bu adam sorusunda kalbi veya zahiri diye amel amel diye ayırmadığı zaman, bunun sorusunun muhata, bunun sorusunun içine ne giriyor? Kalbi ameller de giriyor, azalarla ameller de giriyor. Diyoruz ki o zaman senin bu sorun batıl. Tamam mı? Çünkü bu sorunun cevabının senin alimlerin de benim alimlerim de ittifak etmiş ki amellerden kastınız, zahir ve batini amellerse bunların terkinde icmaen yani bütün kıble ehlinin icmasıyla bu küfürdür. Var mı kıble ehlinden Allah'a sevmeyen mümindir diyen? Şimdi durum böyle olunca bak o zaman ahir durum böyle olunca bu soru batıl amelin terki küfür müdür? Deriz ki bize ameli bildir sana hükmünü söyleyeyim. Tamam mı? O zaman bize söylediği amele göre biz ona hüküm veririz. Eğer yoldan eziyet verecek şeyler derse ki benim amelden kastım mesela yoldan eziyet verecek şeyleri kaldırmak. Deriz ki bu icma en küfür değil. Çünkü neden? Bizim mürciye ve haricilerden farkımız var. Zaten kıyametin koptuğu yer burası. Onlar imanı bir bütün sayıyor. Biz de imanı cüzlere bölüyor, bölüyoruz. Selef indinde iman cüz cüzdür. İşte cüz cüz olunca iman Nebis Aleyhisselam 70 kişir subedir diyor. En üstünün la ilahe illallah en altı yoldan eziyet verecek şeyleri kaldırmak. Nebis Aleyhisselam imanı böyle cüzlere bölünce tamam mı? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem imanı böyle cüzlere bölünce biz de diyoruz ki o zaman iman cüzlere bölünür. Sen bana cüzü söyle ben sana hükmü söyleyeyim. Çünkü İslam'da icma en selef arasında tamam mı cüzlerin hepsi aynı derecede değildir. Aynı derecede olmayınca ben sana tek bir cevap veremem buna. Çünkü amellerin hepsi derece derecedir. Sen bana yani bir la ilahe illallah ile yoldan eziyet verecek şeyleri kaldırmak bu iki cüz eşit değildir. Tabii ki la ilahe illallah çok daha üstündür bir namazla bir sadaka aynı derecede değildir. Anlatabiliyor muyum? Bir Allah'ı sevmekle bir sahabeyi sevmek aynı derece değildir. Durum derece derece olduğu zaman bu sorunun cevabı yok. Sen bana o ameli isimlendirmediğin müddetçe onun cevabı yok. Çünkü biz amelleri tek derece olarak görmüyoruz. Derece derece görüyoruz. Ve derecesine göre hüküm, hüküm kazanır amel. Eğer senin amelden kastın Yoldan eziyet verecek şeyleri kaldırma derecesi ise o derecenin nefsi küfrü gerektirmez. Eğer senin amelden kasın ana babaya iyilik derecesi ise o derecenin nefsi kaldırmaz ama senin amelden kasın la ilahe illallah sözü ise onun terki küfürdür. Tamam mı? O zaman diyoruz ki bak. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hadiste diyor ya en altı la ile şey en üstü la ilahe söylemek, en altı yoldan eziyet verecek şeyleri kaldırmak. Madem ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem en üst ve en alt diye bir sınır belirledi. O zaman diyoruz ki bütün İslam, bütün İslami ameller, kalbi ve zahiri bütün ameller La ilahe illallah yoldan eziyet verecek şeyleri kaldırmanın arasındadır. Tamam mı? Bütün ameller. Zahir ve kalbi. Bütün ameller. O zaman diyoruz ki en altı la Eziyet verecek şeyleri kaldırmak en üstü La ilahe illallah. Durum böyle olunca. Amelin terki küfür müdür sorusunun cevabı yok. Ancak amelin terkinden ne kastettiğine bağlı. Kastını beyan ederse o zaman onun cevabı var. Eğer adamın... Bak şimdi oraya bir de şunu da anlatayım tabii. Şimdi ahi bak Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ya en altı yoldan eziyet verecek şeyleri kaldırmak en üstü la ilahe illallah sözü. Sonra da ne diyor hadisin sonunda? Hayata imandan bir şubedir. O zaman baktığında demek ki bu şubelerin hepsinin içine baktığımızda bu şubeler bu şubelerden sözlü ameller var, kalbi ameller var ve azalarlı amel var. Demek ki işte buradan zaten ortaya çıkıyor. Ne ortaya çıkıyor? Demek ki bütün kalbi ve zahiri ameller bu şu bu iki şubenin arasındaymış. Neden? Çünkü Nebi sallallahu aleyhi ve sellem en üstü la ilahe illallah'tır demiyor. Dikkat et. La ilahe illallah'ı söylemektir diyor. La ilahe illallah sözüdür. E bu sözlü amellerden bak. Bunu şubenin içine soktu. En altı yoldan eziyet verecek şeyleri kaldırmak. Yoldan eziyet şeyleri verecek şeyleri kaldırmak azalarla amel ederek alakalıdır. Bak o zaman azalarla ameli de bu şubelerin içine soktu. Sonra ne dedi? hayat da imanların şubedir. hayat da kalbi bir amel. O zaman kalp amelini de iman şubesinin içine soktu. Demek ki iman şubelerinin içinde sözlü, kalbi ve azalarla amel var. O zaman bu sorunun cevabı yok, yok, yok. Yani amellerin terkin hükmü nedir? Bunun yok. Ancak kastını beyan edinceye kadar ya böyle saçma bir soru mu olur amelin terkine? Allah'ı sevmek amel değil mi? Bunun terki sorulur mu? Bunun terki en gerizekalı insanın bile indinde bellidir küfür olduğuna dair. Anlatabiliyor muyum? O yüzden deriz ki amelin terkine nedir? İnsanlara soru sorarız. Biz sizin gibi mürciye veya pis hariciler gibi biz ameli bir bütün saymıyoruz. Hepsini aynı derece saymıyoruz. İmanı tek bir bütün saymıyoruz. Bizim indimizde bunlar derece derecedir. Amel derece derecedir. Her derecenin nefkine göre hüküm kazanır. Amellerden kimisi vardır günahları anadan doğduğu gibi siler. Ama kimisi vardır o derece değildir. Kimisi vardır nef e terk edilmesi icmaen küfürdür. Kimisi vardır terk edilmesi icmaen küfür değildir. Kimisi vardır terk edilmesinin küfür olup olmadığında ihtilaf vardır. O zaman diyoruz ki amelleri üç kısma ayırıyoruz. Bir, terki icmaen küfür olanlar. İki, terki icmaen küfür olmayanlar. Üç, terkinin küfür olup olmadığında ihtilaf ola ihtilaflı olan ameller. O zaman bu adama diyoruz ki, en üstü La İlahe İllallah'tır. En altı eziyet verecek şeyi yoldan kaldırmaktır. İşte sen bana amelin terk küfür müdür dediğin zaman ben bu şubelere göre değerlendiririm senin sorunu. Eğer senin kastın La ilahe illallah ve onun altındaki kalbi amellerse işte Allah'a meleklerine inanmak, Allah'ı sevmek, Resullerine inanmak, ahiret gününe inanmak, Allah'tan korkmak. Yani kalbi amellerse bunun terkin icma'en nedir? Küfürdür. Tamam mı? Bu kalbi amellerden sonra ne geliyor ahi? Bu kalbi amellerden sonra derece olarak. O zaman demek ki İslam'daki en yüksek ameller kalbi ameller. Derece olarak hangisi gelir? Kalbi amellerin hepsinden sonra. Derece olarak hangisi gelir? İslam'ın şartları gelir. Tamam mı derece olarak? Ha? Var mı mesela zahiri amellerden? İslam'ın şartlarından daha üstün olan? Ha? Yok. Ahi beni duyuyor musun? Evet evet. Ha. Ara sıra şey ver de inşallah ona göre... E, girişat olsun tamam mı şimdi bak ahı adam bize derse ki benim amelden kastım yani biz ona deriz ki senin sorun, sorundan kastınız eğer kalbi amellerse tamam mı bu kalbi amellerin içinde ne giriyor Allah'a inanmak melekleri inanmak resullerini inanmak, Allah'a sevmek Allah'tan korkmak resulleri sevmek tamam mı melekleri sevmek vesaire bütün kalbi ameller Allah'tan korkmak Allah'a tevekkül etmek tamam mı rabbet tövbe bunların hepsi tamam mı ne diyoruz? Bunların terki nedir? Kalbi amellerin icmaen terki nedir? Küfürdür. Peki, kalbi amellerin hepsini geçtik şimdi. Üçe ayırdık ya biz. İcmaen küfür olanlar, icmaen evet. küfür olmayanlar ve ihtilaflı olanlar. Şimdi icmaen küfür olanları geçtik. İcmaen küfür olanlar neymiş? Kalbi ameller. Bir tane Ehl-i Sünnet âlimi yok kalbi amellerin terkinin küfür olmadığını söyleyen. Bidat elinden de tahkik ettiğinde mesele yok aslında. İlla Cehmi bin Safvan vesaire. onda da tafsil var o gelecek imam yolunda. Alakulliyav al kıble elinden buna selefe eden yok zaten. Kalbi ameli terk ediyor. Ne demek yani? Allah'ı sevmiyor bu adam veya Allah'tan korkmuyor. Tamam mı? İcma edilen kısım kalbi amel. Bütün kalbi amelleri geçti. Geriye ne kaldı? Zahiri ameller kaldı. Doğru mu? Evet. Şimdi bu zahiri amellerin en üstüne hangisi? İslam'ın şartları. Tamam? Evet. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Cibril evet. hadisinde İslam'ı sorduğu zaman İslam zahiri amelleri kapsadığı için İslam'ı sorduğu zaman bak İslam'da bu bunları sayıyor tamam mı? Evet. Peki İslam'ın şartlarından namaz, oruç, zekat ve hac bu dördü. O kelime-i şehadet o ayrı onda özel taksisi bir nas var. O bizim mevzumuzun dışında. Tamam mı? Evet. Namaz, oruç, zekat, hac. O zaman kalbi ameller icmaen küfür dedi geriye kaldı Derece olarak onlardan sonra gelen bu dördü. Namaz, oruç, zekat, haç. Tamam mı? Evet. Eğer deriz ki o zaman eğer amellerin kastından bu dördünü kastediyorsan bak şimdi bak. Bu dördünü kastediyorsan deriz ki bunda ihtilaf var. Ve bu işin fıkhi boyutu oluyor. Anladın mı? Bak akide boyutundan çıkıyor mevzu işin fıkhi boyutuna dönüyor. naslara bakıyoruz. Deriz ki işte bu dördünde ihtilaf var. Bir görüşe göre bu dördünden herhangi selef halinde o zaman bizim ehl sünnet aramızda Bizim ehli sünnet alimler arasında bu konuda ihtilaf vardırız tamam mı? Tamam? Evet. He. bu dört tanenin terkinde ihtilaf var. Eğer sen bu dört taneden, ee, bu dört ta yani bu kalbi amellerden sonra dedik ki derece olarak bu dördü geliyor. İşte bu dört, bu dördün terki selef arasında ihtilaflı bir mevzu. Tamam mı Akı? Evet. Beş görüş var bu konu hakkında selef arasında. Birinci görüşe göre. Bak 5 görüşü sayıyorum. Bu, bunu fıkh etmen lazım. Mesela bu boş görüşü ezberlemedin mi mevzu fıkh edilmiyor işte. Adam tek görüşmüş gibi namazın terkini ortaya koyuyor. Ve işi bunun imanı boyutu olarak alıyor. Bunların hepsi safsata batıl. Sen dersin ki tercih edilen görüşe göre güçlü görüşe göre namazın terki e, küfürdür. Bu ayrı bir mevzu. Ama bu selefin mezhebi olarak ortaya koyduğun zaman işgal olur. Çünkü birazdan gelecek, anlatacağım ki bu da maalesef en gaflete düşülen mevzulardan bir tanesi. Birazdan şunu anlatacağım. Zahiri ameller var ya kalbi ameller dışında. Bütününü terk ettiğin zaman kafirsin icmaen. Yani. Bir insan zahiri amellerin bütününü terk ettiği zaman kafirdir. Kalbi amellerin hepsi var adamda ama zahiri amelleri bütünüyle terk ederse yine kafir o insan. O yüzden meselenin fıkh edilmesi için bu kavilleri bilmek lazım. Bu el-i sünnetin ya. ilk bilmemiz gereken şeyler bunlar. O zaman diyoruz ki geriye dört tane kalıyor bu adama cevap olarak. Ve bu dört şey diyoruz ki ihtilaflı. Ve bu dört e, amel hakkında beş tane görüş var selef halimde. Birinci görüşe göre namaz, zekat, oruç, hac bu dört amelden herhangi bir tanesini terk edersen kafir olmazsın. Bu birinci görüş. İkinci görüşe göre sadece namazı terk edersen kafirsin. Yani sadece namazın terk-i küfürdür. İkinci görüşe göre. Üçüncü görüşe göre sadece orucun terk-i küfürdür. Dördüncü e, orucun terk-i küfürdür. Beş, e, dördüncü görüşe göre zekatın terk-i küfürdür. Bak şimdi bak. Birinci görüşe göre bu e, bu dördünden herhangi bir tanesini terk edersen kafir olmasın, tamam mı? İkinci görüşe göre namazı terk edersen kafir olur. Üçüncü görüşe göre orucu terk edersen kafir olur. Dördüncü görüşe göre hacci terk edersen kafir olur. Be, be, beşinci görüşe göre namazı ve zekatı beraber terk edip zekat vermemekte direnip savaşırsan kafirsin, tamam mı? Bu beş görüş. Oz o zaman bu adama soruyoruz. Senin eğer kastın kalbi amellerse bu icmaen küfürdür. Eğer senin kastın İslam'ın şartları ise bak bunda ihtilaf vardır. Ama senin kastın bak şimdi kaka buraya çok dikkat et. Diyoruz ki ama senin kastın bu İslam'ın şartları dışındaki bütün zahir ameller aklına gelecek hepsini say bana icmaen hangisini terk edersen terk et kafir olmasın. Bu son yeri tekrarla inşallah buyurak bu en son söylediğimi. Anlamadıysan tekrarlayım sonra tekrarla.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 İslam'ın şartı dışında terk edilen ameller küfür değil. Tamam, zahir ameller ha. Evet. Zahir ameller küfür değil. O zaman şimdi İslam'ın şartı dışında olan bütün... icmaen küfür olanları zikret bana. İcmaen terk küfür olan ameller hangisi? Kalbi amellerin. Selef terk... arasında hiçbir ihtilafı yok. Tamam? Yok. He. Evet. Peki icma e, arası terk edilmesinde, terk edilmesinin küfür olup olmamasında ihtilaflı mevzu hangisi?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 Şimdi bunu sana sordum, sen bana anlat şimdi. Eğer amelin terk, e, te, kasdın, kasdını amelin terkide kastığını söyle, sana cevabını evet. vereyim. Bana ameli isimlendir. Ben i̇simlendir de sana hükümünü beyan edeyim. Evet. Tamam, mı? bak, bana ameli isimlendir. Ben i̇simlendir. sana hükümünü beyan edeyim. Çünkü evet. selefin icmasına göre, bak şimdi, kalbi kalbiyle tasdi terk edersen kafirsin. Selefin icmasına göre.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 Bu küfür değil. İcmaen küfür değil çünkü küfürlü olduğuna hiç binas yok. Doğru mu? Evet. Peki. evet. Peki yok hocam ya benim e, ana baba iyilik değildi, pardon şaşırdım, e, e, yoldan eziyet verecek şeyleri kaldırmaktı. Hayır küfür değil. Peki hocam e, namazı terk etsen. Bu selefte ihtilaftır. Ha, i̇htilaf. Peki senin, senin tercih ettiğin görüş ne? Küfür veya değil tamam onu beyan edersin o diyorsun, tamam. Evet. Ama hocam yok benim e, mesela e, amelden kastım sevgi ameli. Yani Allah'a sevme ameli. Bu küfürdür. Tamam bak burayı ettik Geriye kalan yine anlaşılmayan küçük bir işgal nokta daha var. Önemli. Küç yani küçükten kastım bir yer bu işgal olmuş insanlara. Peki ben zahiri amellerin bütününü terk edersen kalbi amel değil. Zahiri amellerin. Ha? Bu. işte bak burada çok büyük bir işgal var. Anladın mı? Ve bunu maalesef e, hemen hemen yanlış anlamayan kalmamış. Maalesef. Ya yani nasıl öğrenilmiş ben anlamamış değilim. Bu da ayrı bir mesele. Zahira amellerin terki icmaen küfür. Selef'te bir tane muhalefet yapan olmamış. 50'den fazla selef alimimiz geçmiş 3 asır dahi içinde icma'yı zikretmiştir. Zahira amellerin terkinin küfür olduğuna dair. Tamam mı? Bir insan İslam'ın şartıyla beraber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 Sabah kadar evet. düzelsen bulamazsın. Yok öyle bir örnek. Evet. E pek yok diye <gülüyor> anladın mı? Yani yok olmaması bizi ilgilendirmiyor. Biz usulü söyleriz. Usulüyle deriz ki sünnet ne kadar ama örnek yok o ayrı bir mevzu. Birisi çıkar meseleleri tahkik eder bir örnek bulur. Ha bak o zaman e, usulük e, e, koltuğuna oturturuz. O yüzden bize böyle bir örneğin bulunup bulunmaması bizim mevzumuz değil. Tamam mı? Bizim evet. mevzumuz bak bizim mevzumuz amelin imandan cüz olduğu ve bu amelden kastımız hem kalbi ameller hem de zahiri amellerin bütünün terki küfürdür. Bu bir e, küfür olan boyutu. Bir de zahiri amellerin bütününü kişi terk ederse küfürdür. Tamam mı? Kafirdir o insan. Onun için cehalet özür değildir. İslam'a hiç girmemiştir. Bir Yahudi Hristiyan hiç İslam'a girmemiştir. Eğer zahiri amellerin bütününü... Yani bu adam şehadet etti ve amelleri bildi. Aradan... Ee, müddet geçti ve hiçbir zahir amel işlemiyor. Bir insan imana girmiyor. Kafir olur bir insan. Direkt kafir olur. Anladın mı? Bunun cehaleti özür diye bir şey söz konusu değil. Çünkü burada cehalet ayrı mevzu. Burada cehalet diye bir şey söz konusu değil. Bu, me bu mevzu cehalete girmiyor. Maalesef zaten tekfir mevzusu o. Zaten allak bullak bir mevzu. Anlatabiliyor muyum? Burada bu bunun cehaletle bir alakası yok. Daha adam şeye girmemiş yani. Anladın mı? Kafir ol. Ama böyle bir insan var mı?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 Yok benim delilim var. Yok sen kimsin delilden anlıyorsun? Delili okumak, delili anlamak olsaydı, Delili okumak, delili anlamak olsaydı, Bu mutezileler, bu e, mür, e, mürciyeler veya bu eşhaleler en büyük alim olurdu. Kütübüs, tis ayı kütüb-i sitteyi ezberleyen biz selef olmayan alim görüyoruz. Yani nasıl bilmek önemli değil. Nasıl fıkh etmek önemli. Nasıl fıkh için de ilk ilke dönmek zorundasın. Hayırlı döneme donmak zorundasın ve o hayırlı dönemin takip ettiği imamların izine izinde gitmek zorundasın. Anlayamazsın, anlayamazsın, anlayamazsın. Bugün hala selefiyim deyip de insanlar arasında Allah'ın dünya semasında inmesini Allah bunda karma karışık anlayan insanlar var. Tabii ki bu insanlar bize müşebih edecek. Müşebbile demelerinde haklılık payı var. Her ne kadar yani her ne kadar bize zulmediyorlarsa da hiç haklılık payı yok diyemiyoruz. Ben diyemiyorum. Çünkü karşılaştığım zaman şaşırıyorum. Adam öyle bir anlatmış ki.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 Nasıl yapacağız? Yani Ahmet ibn Hanbel ben e, e, kim icma inkar iddia ederse yalan söylemiştir. Bir lafısında böyle söyleyecek. Başka yerde 50 mevzuda icmaz iddia edecek. Nasıl bu? Ha, demek ki senin anladığın gibi değilmiş. Hangi cesaretle sen selef kabine tek başına dönüyorsun ve hiç günümüzdeki alimlere dönme ihtiyacı duymadan kendin meseleleri tahrir edip onların onların sözlerinden hüküm çıkarıyorsun. Bunu da ümmetin ortasına koyuyorsun. Selefin akidesi budur diye. İşte Sebni, İbn-i Teymiye diyor ki bu diyor dalaletin usulüdür. Nedir dalaletin usulü? Selefin e, naslardan bir şey anlayarak selefin icması budur demem. Sen bunu böyle yapamazsın. Tabiri caizse geçmiş selefi anlamak için Hüseymin'i anlaman lazım.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 İmam olursun bu ümmete tabii. Sonra o hadisin dahil altına girersin farkına dedik. İşte ne? Alimler gider. Allah ilmi almaz bir. İlmi kabzederek almaz. Cahilleri kabzeder öyle alır ilmi. Yerine alimin yerine cahiller geçer, saparlar, saptırırlar. Bu böyle olur işte ama farkına varamazsın. En basit ilk öğrenmemiz gereken e, e, iman mevzusunda bile Allah kuluğu ne diyeyim? Allahu alem sallallahu ve sellem